Oh yeah. ¡Gracias! Kainat Bugün 11 Mart Pazartesi Yıl 2013 Ay 3 Gün 70 Kasım 124 1434 Hicri Rebiyül 29 1428 Rumi Şubat 26 Koca karı soğuğunun başlangıcı Günün sözü İki türlü aşırılık vardır Mantığı göz önüne almamak Ve mantıktan başka bir şey tanımamak Blaise Pascal Günün tarihi 3 yıl önce bugün 11 Mart 2010'da... ...Türk karikatürcülüğünün önemli isimlerinden... ...Turhan Selçuk İstanbul'da yaşamını yitirdi. Günün malumatı... ...Berdal Acuz. Mart'ın 11. Mart 11. günü başlayarak... ...8 gün süren şiddetli soğuklara... ...halk arasında... ...Berdal Acuz, yani koca kar soğuğu denir. Rivayete göre bu adım verilmesine... ...vaktiyle bir koca karının... ...7 keçisinin bu soğuklar neticesinde... ...ölmesi, ölmesi sebep olmuş... Başka bir rivayete göre de Tanrı isyan eden at kavmine helak etmek için soğuk bir rüzgar çıkarmış, sekiz gün süren bu soğuklar neticesinde bütün kavim mahvolmuş, yalnızca bir koca karı bir mabet kulesine sığınarak kendisini ölümden kurtarmış. Hakikata gelince sayılı soğuklarla geçen bu sekiz gün, kış mevsiminin sonunu teşkil eder ve artık ihtiyar kışın aciz bir hale geldiğini bildirir. Yemek listesi gün yetmiş. Ispanaklı püreli, ıspanak püreli tavuk kebabı, börek, salata ve meyve. Büyük saatte marif takvim. Merkez Açık Radyo 94.9 Açıkradio.com Ve Açık Gazete Programı Haftanın ilk Açık Gazetesi açıldı Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den Oluşan ekiple birliktesiniz günaydın. günaydın Aldın diye de bir günaydın diyelim 69 yaşında İngiliz bir Rock Gitarist ve Şarkıcısı 10 Years After Adlı Blues Rock Topluluğunda Baş gitaristi ve solisti olarak biliniyor. Alvin Lee hayata veda etti. 6 Mart tarihinde aslında 5 gün önce bir hayata veda etti, öldü. Bir komplikasyon, ameliyattan bir komplikasyon sonucu olduğu kısa bir not konmuş internet sitesine. Öyle bir açıklama yapılıyor. Biz de kendilerinden 10 Years After grubundan... Rock and Roll to the World adlı parça çalarak albümünü uğurlayalım dedik dünyaya Rock and Roll. Evet bir başka ölüm haberi de uzun süredir akciğer kanseri tedavisi gören Metin Serezli'den geldi. Metin Serezli de dün sabah saatlerinde evinde hayatını kaybetmiş uzun süredir tedavi görüyormuş Metin Serezli. Tiyatro oyuncusu. Evet tiyatro oyuncusu ve sinema sanatçısı. Sanat Yaşamı'nda çok sayıda oyun ve e, filmde de rol almıştı. Evet yarın Teşvikiye Camii'nde kılınacak, cenaze namazından sonra kaldırılacak. E, bir de Milliyet Yazı işleri ailesinin en genç üyelerinden Kadir Pas Tutmaz'ın 29 yaşında ani ölümü haberi var. O da e, acı bir kayıp olarak geçiyor bugün Milliyet Gazetesi'nde. Tüm bu isimlere bir günaydın diyelim. Ve devam edelim. 29 yaşında gerçekten çok şey... Erken. Erken bir ölüm olduğunu da söylemek mümkün. Evet, tarihte bugün neler olduğuna da bakacak olursak. E, 1976'da bugün eski Amerika Birleşik Devletleri başkanlarından Nixon Richard Nixon Şili'de yapılan seçimler sırasında sosyalist aday Salvador Allende'nin seçilmesini önlemek için CIA'ye resmen emir verdiğini itiraf etmiş 1976'ta bugün sonrasını biliyoruz zaten neler olup bittiğini Şili'de ama 1973'te oldu zaten olaylar Allende öldürüldü 3.000'den fazla insan öldürüldü ayrıca ve 30.000'den fazla insan da işkencehanelerde süründürüldü. Sonradan da geçen hafta konuştuğumuz bütün Latin Amerika, Güney Amerika ve Orta Amerika ülkelerinde de bir ortak kondor adı verilen akbaba operasyonu da gene Pinochet'nin öncülüğünde ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de desteğini alarak yürütülmüştü. 1980 8'de bugün, pardon 83'te Pakistan başarılı bir şekilde nükleer deneme yaptığını, kendisi için başarılı olduğunu söylüyor. Cold test diyorlar, soğuk deneme yapmış. 1990'da da biraz önce sözünü ettiğimiz Augusto Pinochet'in Çili diktatörlüğü yıkılmış. Bugün 2004'te Madrid'de büyük bir bombalama, suikast olayı ve Madrid'de başkent Madrid'de 191 kişinin ölümüne yol açan korkunç bir bombalama tren bombalamaları dizisi meydana gelmişti 2011'de de bütün dünyada hatta uzaydan bile uzayın bazı kesimlerinden bile duyulan büyük bir deprem 9 büyüklüğünde Richter ölçeğine göre Magnitüdü 9 olan e, Sendai'de Japonya'da e, Fukushima diye adlandırılan bölgede bir büyük deprem oldu ve e, tsunami'de tsunami denen deniz dalgalarının yıkıcı etkisine de yol açtı ve tarihteki de ikinci büyük nükleer kazaya yol açtı. Sadece 7 seviyesinde uluslararası nükleer olaylar skalasında 7 seviyesinde nitelendirilen iki olaydan biriydi öbürü de Ukrayna'daki Çernobil'di evet bugün böyle şimdi genel olarak haberlere bir göz atalım ee, önemli kainatın kendisine gezegenle ilgili çok önemli ve maalesef ikisi de hiç parlak olmayan iki önemli haber var. Evet bunlardan birincisi 87 yıl sonra yani 2100 yılında yeryüzünde 11.000 yıldır görülmemiş bir iklimin hakim olacağına dair yeni bir rapor yayınlandı. Yeni bir bilimsel araştırma ortaya çıktı. Science dergisinde yayınlandı bu raporda. Bunu detaylarından bahsedebiliriz. Evet yani... Dünyanın on bin, bin yıl önceki dönemden bugüne kadar en yüksek sıcaklığı geçen yüzyılda yaşamış olduğu açık ortada, yani kanıtlanarak konuyor. Yani küresel iklim değişikliği var, küresel ısınma var ve çok kapımızda. Bu tabii küresel ısınmayla çok sıcaklığın artacağı e, belirtiliyor. Milliyet Gazetesi de bu haberi cumartesi günü almıştı. ...küvesel ısınmanın ulaştığı korkunç boyutları gözler önüne seren yeni bir makale bilim dünyasında yankı uyandırdı diye veriliyordu. Science dergisinde gayet saygın bir dergi, bilim dergisi son buz çağının sona erdiği zamandan bu yana en yüksek sıcaklık seviyelerine dünyanın ulaştığı ortaya konuyordu. Yani ısı değerlerinin aynı seviyede devam etmesi halinde dünyada, dünyada uygarlığın ilk ortaya çıktığı zamanlardan bile daha sıcak olacağı da belirtiliyor. Bu da aslında yani yerleşik ilk defa insanların buzlu çıkıp ılıman bir iklime geçmesiyle beraber dünyada Holosen diye adlandırılan tarıma, yerleşime elverişli bir ılıman havanın çıkmasından sonra... Yani insanlık medeniyet tarihinin başlangıcından bu yana en yüksek sıcaklık seviyesine çıkmış olduğu söylenebilir. Independent gazetesinin bilim editörü Steve, Steve Connor'ın haber yazısına göre ilk tarihi şehirlerin de ortaya çıktı. İşte 11 bin küsur 300 yıl kadar önceden günümüze kadar en büyük ve en hızlı değişim geçen yüzyılda yaşandığı belirtiliyor. Şimdi de ani bir yükselme devam da ediyor. Yani geçen yüzyıl içinde görüldü ve bambaşka bir gezegene doğru ilerliyoruz diyorlar. Yani bu yüzyıl biterken insanlık tarihinin gördüğü en yüksek seviyeye ulaşacak. Harvard'dan da bir uzman Jeremy Shackın şimdiye kadar alışık olmadığımız bambaşka bir gezegende yaşamaya doğru ilerliyoruz diyorlar. Gavin Schmidt de şeyden NASA'nın ünlü Goddard Enstitüsü'nden Gavin Schmidt yani iklim değişiklikleri insan medeniyetinin ve tarımın bütün varoluş döneminde gördüğünden daha da büyük olacak demiş. Yani Science dergisinde çıkan araştırmanın e, baş yazarı Sean Marquardt da iklim bilimci Yüzyıl içinde sadece yüzyıl içinde spektrumun yani bütün tayfın en soğuk ucundan en sıcak ucuna aktık demiş. geçmek Geçmeyi başardık. Bu kadar hızlı bir şeyi ömrümüzde hiç görmedik diyor. Bu dünyanın en önemli iklim bilimcileri konuşuyorlar aslında. Ve buzul çağında bile küresel ısınma bu kadar hızlı bir şekilde değişmedi diyor. Yani son 11 bin küsur yıldır gördüğümüz küresel dereceler yani gezegendeki ısınma dereceleri son 11 bin küsur yılda gördüğümüzden %75 daha fazla diyor. Yani 2100'e geldiğimiz zaman bundan 80 sene sonra ya da işte 87 87 sene evet. sonra ki öyle ölçüm, ölçüm veriliyor. Bilim daima böyle Belli projeksiyonlar için veriliyor. Yoksa bir anda 2100'de ortaya çıkacak olan bir şey şeyden bahsedilir. Evet, evet onu da belirtmek lazım. Yani 100 yıl sonuna vardığımızda son 11 bin yılda gördüğümüzden çok daha büyük bir sıcaklık göreceğiz demiş. Evet araştırmaya göre karbon emisyonu aynı hızda yükseldiği takdirde yani şu anda yaşadığımız gezegenden bambaşka bir gezegen haline de ...dönüşebilecek olan bir yeryüzünden bahsediliyor ki... ...şimdiden dönüştüğü... ...şimdiden dönüştüğü... ...şimdiden dönüştüğü... ...bu karbon emisyonlarıyla alakalı bir başka rapor daha vardı... ...daha hızlı bile olabileceğini kanatı da olabilir galiba bu haber... ...evet şimdi de ona geçelim... ...aslında çok yani... ...Şahmet Tellalı gibi konuşmaya başladık... ...ama bütün gazetelerde ve en saygın... ...dergilerde var... ...işte Türkiye'de de... ...mesela... E Yerleşik gazetelerden de milliyette Yer alan bir haber bu ee, Karbondioksit emisyonlarındaki Büyük yükseliş Bir alarma yol açtı diye bir haber var Bu da Guardian gazetesinde Yer aldı Guardian gazetesinin baş çevre editörü John Vidal'ın haberi Son derece e, Vahim bir duruma işaret ediyor O da şu dünyanın bütün ülkelerinin üzerinde anlaşmaya vardı bir temel şey vardı. O da iki derecelik bir artışa endüstri devrimi öncesindeki ne kıyasla iki derecedenin altında tutmamız lazım sıcaklığı, yoksa çok kötü şeyler olacak evet. diye daha önceki şey de... ki daha önceki iklim zirvelerinde de son olarak işte üzerinde anlaşmaya varılan konu buydu. Fakat tutulamayacakmış. Tutulmasının son derece zor hatta imkansız gibi görüldüğü anlaşılıyor. Çünkü Hawaii'deki bir araştırma istasyonunda Mauna Loa gözlem evinde yapılan araştırmalar karbondioksitteki artış miktarını çok milimetrik bir şekilde çok uzun zamandan beri ölçüyorlar orada ve e, 2012 yılında bu ppm denen parçacık milyonda parçacık sayısı olarak ölçülen çok önemli bir gösterge iklim değişikliğinin küresel ısımının en önemli göstergesi diyebiliriz buna Karbondioksit seviyeleri işte orada Mauna Loa'da bütün dünyadaki kirlenme etkilerinden en uzak yerde kurulmuş olan bir laboratuvar bu. Tarihi bir e, ölçüm yeri. Ve e, sadece 2012 yılında 395 ppm'e çıkmış. Yani 2.67'lik 3'e yakın bir Artış görülmüş ki bu büyük bir sıçrama. Yani tarihteki ikinci büyük rekor olduğundan bahsediliyor evet. bunun. Ee, i̇lki de 1998'de yaşanmış. Bu da 2.93 pbm'miş. Evet. 98'de tabii başka okyanus olaylarıyla da birleşmişti. O yüzden de en yüksekti. Ama şimdi bu daha da vahim. Çünkü o zaman El Niño. Olayı vardı 1998'de. Evet. Gayet net olarak hatırlıyorum. Şimdi e, yani bir okyanusların e, yüzeyinde bir ısınma olayı emniyiyor. Şimdi halbuki da, o da yok. E, ve bu yükseklik, yani geçen sene yoktu. E, bu yükselme son derece ürkütücü bir şey. İki, 395 ppm'e, yani milyonda 395 parçaya çıkmış. E, seviyesine çıkmış durumda. Bu da Science dergisinde geçen hafta sonuna doğru yayınlanan bir makalede son 1500 yıldaki yeryüzü sıcaklık artışına bakılmışlar ve şimdiki ısınmanın benzerinin görülmediğini söylüyorlar. Hatta Birleşmiş Milletler'in iklimle, iklimden sorumlusu sorumlu Diplomatı Cristiana Figueres Demiş ki Yani Şoke edici derece şaşırtıcı Sıcaklıklar Derhal davranılmamız Gerektiğini ortaya koyuyor demişler Ve giderek hızlandırılan Bir eylemle dünyanın her tarafında Karşı koymalıyız küresel ısınmaya demiş Ve bu Araştırmayı yapanların başında bulunan Peter Tans var bu da e, Associated Press haber ajansına verdiği bir açıklamada e, temel faktörün elbette ki fosil yakıtların yani kömür, petrol ve doğal gaz yakıtlarından olduğunu belirtmiş. Yani insan etkisinin ne kadar baskın olduğunun, dominant olduğunun tipik bir göstergesi demiş. Ve iki derecelik hedefin iklim değişikliğini küresel ısınmayı 2 derece sıcaklığın altında tutma hedefi kaybolup gitmekte gözlerimizin önünde demişler. Evet, The haberinde ufak bir hatırlatma da var. Örneğin Çin ve Hindistan'da yaşanan en soğuk derecelerin hava sıcaklıklarından bahsediliyor ve 123 rekor kırılmış rekordan bahsediyor. Avustralya'nın en sıcak yazından bahsediliyor ve bilim adamlarının da bunu kızgın yaz olarak nitelendirildi gene haberin içerisinde söyleniyor ve Tim Flannery de yani Avustralya e, hükümetinin iklim değişikliği komisyonunun başkanı e, yeni bir iklim kuşağına doğru gidiyoruz diyor eğer e, bu şeyleri göz önüne aldığınız zaman bu rekorları göz önüne aldığınız zaman bir iklim değişikliğinden ik, bir iklimden başka bir iklim yapısına doğru geçtiğimizde görebiliriz diyor. Evet, 123 diyordu. rekor kırdı. Havayla evet. ilişkili olarak 123 rekor kırıldı bu öfkeli, kızgın, gazaplı yaz dedikleri şeyde. Ve yeni bir iklim bölgesine geçiyoruz diyorlar. Evet Tim Flanery çok önemli bir İklimin Efendileri diye Türkçe'ye çevrilen önemli bir kitabın da yazarıydı. Ve uyarılar devam ediyor. Fakat iki derecede hala tutabiliriz diyorlarsa da çok daha kuvvetli bir şey yapmamız gerekir demiş, diyenler de var mesela. Çok daha hızlı bir hamleye ihtiyaç var. Bütün ülkelerde diye bahsediyorlar. Yani World Resources Institute diye bir kuruluş Washington'da. Dünya Kaynakları Enstitüsü ee, hala mümkün. Eğer şu anda yüksek bir hedef koyarak yani ve derhal harekete geçersek hala mümkün demişler. Bu küresel ısınma ve iklim krizi adlı kitabımızda Ümit Şahin'le birlikte yazmış olduğumuz daha doğrusu bir söyleşi sonucu ortaya çıkmış olan Agora kitaplığından çıkan kitapta. Şunu da belirtmiştik aslında, bu dünyanın en önemli eğrisi diye koymuştuk bu olayı. Mauna Loa'nın önemi orada. Yani bütün hayatını aslında Charles David Keeling diye bir bilim insanı Hawaii'nin Mauna Loa tepesinde 1958'de başladı karbondioksit ölçümleri sonunda çizilen ve atmosferde karbondioksit yoğunluğunun düzenli bir hızla arttığını kanıtlayan bir grafik var. Çocuk çizmiş gibi böyle. Çünkü yaz ve kış şeye göre de artışlar görünüyor. İnişli çıkışlı oluyor. Her sene çünkü işte yaz mevsiminde nefes alıp veriyor dünya yani karbondioksit ve oksijen arasında. Fakat yükseliş İnanılmaz bir boyutta o kadar büyük bir şey yapmıştı ki Charles Davy'de yaşlı karbon adamı diyorlardı. 2005'te hayata beza etmişti. Yani e, doktora sonrası çalışmaları için tamamen bu karbondioksit ölçümüne e, odaklanmış bir adam. Ve ölene kadar başka hiçbir iş yapmamış sıkıcı bir adam zannedilebiliyor ama hiç değil muazzam seviyor doğada dolaşmayı ama muhakkak günde altı kere iki eli kanda olsa çıkıyor ve karbondioksit ölçümleri yapıyor bu Mauna, Mauna Loa'da sene kaçtı acaba? Tekrar 1955'te başlıyor 55. 58'de pardon ve 2005'te ölene kadar sürdürüyor yani 50 yıla yakın bir süre ve dünyada da kara parçalarına en uzak yer olarak Seçilmiş bir yer burası işte Hawaii'nin Mauna Loa Tepesi. Hava kirliliklerinden ve başka faktörlerden etkilenmeyecek bir yer. Dünyanın en uzak noktası her yerine kirlenme etkisine falan diye seçilmiş. Bütün ömrünü de bu Pasifik'in ortasındaki bu yerde geçirmiş Charles David Keeling. Şimdi oğlu da, oğlu Keeling de iklim bilimci ve bu işle uğraşıyor ve e, 44 yıl sürdürmüş araştırmalarını ve meşhur işte bu Keeling Eğrisini çizmiş. Dünyanın belki de en önemli eğrisini. Bizim bu kitabı yayımladığımız sırada 2007 senesinde şöyle geçiyor ikinci baskısında e, zaten 2000 e, yani şeyde daha İlk ölçümde atmosferdeki karbondioksit miktarını milyonda 315 parçacık olarak bulmuş. 58 de 315 parçacık. Şimdi kaç? 298'e mi çıktı dedik? Tam sayıya bakmadım. Yani sonuç olarak ortalama iki parçacık her sene artı, arttığını buluyor. Halbuki şimdi bu 3'e doğru yaklaşmış oluyor. Yani art, hem artıyor karbondioksit parçacık miktarı hem de evet şimdi 395'miş. Bak 2012'deki son ölçümde bu haberini John Vidal'ın <gülüyor> verdiğimiz haberde 395 ppm'e çıkmış. Yani Keeling başladığı zaman 1958'de 315 parçacık bulmuş. Düşün yani 1958'den geçen seneye kadar 315'ten 395'e çıkmış ve giderek artarak da büyüyor. Sonuç olarak o kadar büyük bağlı ki mesela kendisi bir çocuğunun birinin doğumunda da ee, hazır bulunamıyor çünkü ölçüm yapmakla da, ö, ölçümü da, her saniye o günde altı kere muhakkak yapmak zorunda böylesine bir olay işte <gülüyor> meşhur Keeling eğrisiyle ilgili dehşet verici bir haberle karşı karşıya. Evet bahsettiğiniz gibi biraz önceki haberde de olduğu gibi devam devamı e, başladı. Ölçümler aynı şekilde devam ediyor ve trajik sonuçları da ortaya çıkarmaya devam ediyor. Ve en büyük sebeplerinden bir tanesi de fosil yakıtlar olduğunu tekrar söyleyebiliriz galiba. Yani yeni bir haber daha var bu konuyla alakalı. Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Mustafa Aktaş, Türkiye'de 14.1 milyar ton kömür rezervi olduğunu söylemiş ve %90.7'lik 90 bölümünün de linyit kömürü olduğunu söylemiş bunun. Böyle bir evet, durum bu, bunu yani. müjde olarak görüyor, yani kalkınmaya, işte enerji ihtiyacını, elektrik ve enerji ihtiyacını tetiklemek üzere yakacağını söylüyor. Fakat küresel iklim değişikliği konusunda bütün dünyanın artık herhangi bir tereddüde yer kalmadan söylediği gibi de. Bu böyle devam edemez. Yani kömür yerine, fosil yakıt yerine başka bir şeyin ikame edilmesi şart. Yani güneş ya da başka tip enerjiler. Evet. Bunun müjde olarak görülmesinin tek sebebi maddiyattır galiba. bir Evet. Parasal kalkınma, Ama bunun büyüme. Bir başka durumu da yani bu e, kömürün ne şekilde cebi etkilediğini ya da e, artı ya da eksi etki yaptığına dair bir haber de Hollanda'dan gelmiş. E, Avrupa Sağlık ve Çevre İttifakı'ndan yapılan bir açıklamada Hollanda'da kömür santrallerinin sağlık alanında yapılan masraflarının yıllık olarak 386 bin avro artmasına neden olduğu belirtilmiş. Ve sadece Hollanda'da değil Avrupa Sağlık ve Çevre İttifakı, HIL diye geçiyor. Açıklamasında Hollanda'da bulunan bu santrallerin tam olarak ve kısmen kömür tüketildiğini, bu yakıttan ortaya çıkan dumanın insan ve çevre sağlığı için en zararlı duman şekli olduğunu belirtmiş. Evet. Ve Avrupa çapında... Kömür santralleri nedeniyle 18.200 kişi düşük yapıyormuş, kadın düşük yapıyormuş, 2.1 milyon kişi ilaç kullanıyormuş, 4.1 milyon kişi bazı günlerde çalışmıyor, işyerlerinden izin al alıyormuş ve 28.6 milyon kişi de nefes darlığı çekiyormuş ki bunun da Avrupa genelinde yıllık maliyeti ise. 42.8 milyar avroya da denk düşüyormuş. Evet, solunum yolları enfeksiyonları, akciğer ve diğer e, konularda kanserler, e, onları e, ve ayrıca kömürün içindeki radyoaktif yani yanma sonucu ortaya çıkan şeylerin çevre etkilerinin korkunçluğu konusunda zaten yeterince veri var ve gittikçe arttığını da söyleyebiliriz. Yani ikili bir durum var. Hem yakın çevreyi havayı ve suyu yer, yeraltı sularına karışmasıyla havayı ve suyu müthiş kirletip sağlık, muazzam sağlık sorunlarına yol açıyor. Bir de gezegeni hızla bu artık geri döndürülemez noktaya taşıyan bir numaralı faktör olarak da kömür çıkarken böyle oluyor. Ve müjde ya, olarak nitelendiriliyor evet, bu. Evet. Maalesef böyle bir bakış var. Şimdi bir ara verelim. Ondan sonra da mesela Edemir'de çok yüksel felaketi var. Onlardan da biraz bahsedebiliriz. Açık gazete. Kostas Rukunas'tan dinledik Heleni adlı bir parçayı. Bu 1984'te hayata veda etmiş. 1903 doğumlu, Atina doğumlu bir Yunanlı. Yunan Konstantinos ya da Kostas kısaltılmış olarak Rukunas adlı şarkıcı. Gayet geniş bir repertuarı var. Rebetiko da yaptığı gibi. Rebetiko aynı zamanda da geleneksel ve popüler şarkılarla da tanınıyor tavernada 1920'lerin ortalarında başlamış ve Samos adası da önce doğduğu yerde sonra da bütün Atina'ya geçip büyük bir her dalda aslında da bulunacağı karmaşık bir yani şey var zengin bir çeşitliğe sahip bir sesi de var ondan da ona da biz günaydın demiş olduk. 11 Mart 1984'te hayata veda etmişti kendisi. Evet Açık Radyo burası. 94.9 Açık Gazete devam ediyor. Bu arada şeyden de e, şimdi devam edeceğimizi söylemiştik. Bu iklim değişikliğinin çeşitli sonuçlarını da gördüğümüz mesela Türkiye'de de Edremit'ten bahsedeceğiz ama ona e, ve dünyada da işte nükleer Karşıta hareketler hem dünyada hem de Türkiye'de Ona geçmeden önce kısaca şeyden de bir özet olarak birkaç haberden bahsedelim Birisi 28 Şubat soruşturmasında son aşamaya gelinmiş olduğu haberi var Ve dönemin genelkurmay başkanı Karadayı'nın bir numaralı şüpheli olduğu iddianamede 100 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis isteneceği haberi var bir ondan 28 Şubat'ta İsmail Hakkı Karadayı'nın bir numaralı sanık olduğu iddianamenin çerçevesinin belli olduğu haberi var. Bir bu önemli haber ikincisi de Almanya'nın Stuttgart kentinde bir apartmanda çıkan bir yangında Türkiye ile anne ve yedi çocuğunun hayatını kaybettiği büyük bir facia var. Eski bir fabrikadan ...ev ve iş yerine dönüştürülmüş. Ee, en büyüğü 17... ...en küçüğü de 6 aylık... ...17 yaşında en küçüğü de 6 aylık olan 7 çocuk... ...birden Nazlı Özkan'la beraber... ...40 yaşında afyonlu ölmüş. Bir kundaklama şüphesi var mı yok mu... Ondan da bahsediliyor, soruluyor tabii. Evet, Avrupa'da e, protesto gösterileri vardı. İspanya'nın 64 kentinde binlerce kişi e, sokağa çıkarak işsizliğe ve bütçe kesintilerine karşı gösteriler yapmış. E, bir diğer ekonomik krizin e, içerisinde olan ülke Yunanistan'da da bu kez emekli askerler e, sokağa çıkarak bütçe kesintilerine ve maaşlardaki düşüşlere, e, düşüşleri protesto etmişler. Ve Mısır... Mısır'da da Port Said Ceza Mahkemesi bu geçtiğimiz yıl 21 geçtiğimiz yıl bir futbol maçı sırasında ortaya çıkan olaylardan ötürü 21 kişiye idam ve 5 kişiye de müebbet e, hapis cezasını vermişti. Onama kararı geldi bu kararın hemen ardından ve gerginlikte tırmandı. E, taraftarlar futbol federasyonu binasını yakmışlar. Ve Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere erçiliklerinin elçiliklerinin bulunduğu Bölgede de çatışmalar, güvenlik güçleriyle protestocular arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtiliyormuş. Bu da tahrir meydanı yakınlarından geliyor. Evet, bir de Kadıköy'de de bir meydanlarda yürüyen kadınlara, kadınlar günü için yürüyen kadınlara da saldıran hooliganlar var. Ondan da bahsedeceğiz. Günün belki de uluslararası anlamda en önemli haberlerinden biri de Kuzey Kore ile Kuzey Kore'nin Güney Kore ile barış anlaşmalarına son vermesi bu da dünya açısından, dünya barışı açısından zaten gayet sallantılı giden bir ortamda tehlikeli bir haber olarak karşımıza çıkıyor. Kadın demişken de Adalet ve Kalkınma Partili il başkanından 8 Mart'ta Kadınlar Günü'nde erkeklere bir mesaj. Kadınları hafifçe dövüp korkutabilirsiniz. Şeklinde bir açıklama da var. Kur'an'a dayandırmaya çalışılarak yapılmış. Onun da soruşturması başladı mı AKP'de bilmiyoruz. Bakarız. Şimdi dönelim. Edremit'e dönelim. Evet. Edremit Körfezi'nde etkili çok etkili sağanak yağış var. Metrekare 169 kilo yağış düşmüş ve son 40 yılın en şiddetli yağışı olduğundan bahsediliyor ki e, galiba son 40 yıldır tutuluyordur bu e, yağış miktarları. E, ama o konu hakkında herhangi bilgi yok. Kesin konuşmayalım. Çanakkale-İzmit karı yolu çökmüş. Yüzlerce ev ve sokak e, sular altında kalmış. E, mahsur kalan insanlar da her zaman olduğu gibi bu tip olaylarda iş makineleriyle kurtar kurtarılabilmiş. Bir ölü var yalnız. Burhaniye'de mesela Öğretmenler Mahallesi'nde oturan 73 yaşındaki Kadriye Çakır bahçe duvarının üzerine yıkılması üzerine bahçe duvarının yıkılması üzerine evden çıkınca sele kapılıp gitmiş. 73 yaşında bir kadın aynı mahallede ağaca takılmış şekilde cesedi bulunmuş. Yani büyük bir yani görüntüler hakikaten ürpertici ve ürkütücü nitelikte olduğu söylenebilir. Çanakkale-İzmir'e bağlayan karayolu çökmüş. Yani evet. Bölge'de 6 ile 8 saat arasında e, yağın bu etkili olan bu yağışlar da yani bir metrekareye toplamda 169 kilo yağışın düşmesini. Evet. Bütün bunlar da tabii defalarca söylemeye çalıştığımız, dilimizde tüy bitene kadar söylemeye çalıştığımız gibi kösel iklim değişikliğinin en e, Belirgin, ortaya çıkan göstergelerinden bir tanesi oluyor. Çünkü ısınan hava çok daha yüksek oranda nem barındırıyor biliyor ve ondan sonra da bunu beklenmedik yerlerde ve anlarda boca ediyor olduğu gibi. Ve aniden de ortaya çıkabilen evet. durumlardan bahsediliyoruz. Bu da olduğu gibi. Evet şöyle bir mesela Tunay Yavuz isimli vatandaşın paylaştığı, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın altında... Olayı şöyle özetlediğinden bahsediliyor sabah gazetesinden bu Edremit, Akçay ve Altınoluk'ta sokaklar nehir oldu, insanlar iş yerlerinden ve evlerinden sokağa çıkamadı, şimşek ve yıldırımdan ardı arkası kesilmedi, elektrikler kesildi, birçok bodrum katını ve zemin katını zemin katı dairelerini su bastı, Çanakkale-Edremit karayolunun trafik neredeyse tamamen durdu diyor ve Osman Tunç'ta Kaymakam'da. Edremit Kaymakamı Osman Tunç da çok sayıda küçük baş hayvan telef olduğundan bahsetmiş ve yağış devam edebilir. Zemin katta oturan insanların evlerine girmemelerini istiyoruz demiş. Evet yani Çanakkale İzmir Karayolu'nun kapanması gömeç ayvalık arasında ulaşıma kapatılması gibi ciddi kesintilere de sebep olduğu belirtiliyor. Okullar zarar görmüş ve bu zarar görülen 9 okulda eğitime ara verilmiş bir gün ara verilmiş. Evet. Yani bir de şeyi de söylemek lazım maalesef. Bunların e, hele şimdi bahar gidiyor. Bahar ağaçları da yavaş yavaş gözlerimize çarpmaya başladı. Yakında da Erguvanlar da İstanbul'da patlak verir. Birdenbire verir onlar. Ama baharla beraber işte karların erimesi özellikle çeşitli yerlerde çok daha büyük de e, sel felaketlerine yol açabilir. Bu e, Maalesef kaçınılmaz gibi görünüyor eldeki bilimsel verilere bakıldığı zaman bunun gibi daha çok sel durumu olabilir. Evet geçtiğimiz, ayla geç, geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamalara bilim insanları tarafından yapılan açıklamalara baktığımız zaman da bu yaz aylarının oldukça çetin geçeceğinden de bahsediliyordu. Bakalım hep beraber göreceğiz galiba ilk etkilerine görünmeye başlandı galiba bu o, ekstrem e, aşırı hava olaylarının ne şekilde olacağı. Edremit'te durum buymuş. 7 saat aralıksız yağın bir yağmurdan bahsediliyor. Evet. Nükleer savaşa karşı Hekimler Birliği de Fukushima'daki nükleer faciadan sonra Japonya'nın tüm bölgelerinde kanser vakalarında artış beklediklerini açıklamış. Oysa Dünya Sağlık Örgütü tehlikenin geçtiğini ilan etmişti. Bu da Deutsche Welle'nin bir haberi Fukushima trajedisi sürüyor. Fukushima'nın yıl dönümünde Fukushima faciasının yıl dönümünde çeşitli yerlerde nükleer karşıtı eylemler yapıldı. Japonya'da dahil buna. Evet Japonya dahil. Mersin nükleer karşıtı platformun e, yaptığı bir eylem var. İstanbul'da yapılan bir eylem var. Yine nükleer karşıtı platform e, üyeleri Fukushima nükleer santralinin bu e, santralindeki kazanın ikinci yıl döneminde Galata Köprüsü üzerinde bir insan zinciri meydana e, yapmışlar. Ve orada da yapılan açıklamalar var. E, ve sizin de bahsettiğiniz gibi biraz önce e, aslında belli olan bilinen etkilerinden Fukushima'daki kaza sonrası ortaya çıkan etkilerin daha da fazla olduğundan bahsediliyor. Ama e, tekrar İstanbul'a geri dönecek olursak, Karaköy'de toplanan bir grup, e, Türkçe, İngilizce ve Japonca nükleere hayır yazılı bir pankart taşımışlar. Nükleere hayır yaşasın hayat sloganları atmışlar ve e, insan zinciri oluşturmuşlar. Özgür Gürbüz bir açıklama yapmış. E, Fukushima nükleer santralindeki dünyanın en büyük ikinci nükleer santral kazasını yaşandığını söylemiş ve 160.000'den fazla insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığından Bahsetmiş ki e, bu 160 bin insan hala, büyük bir kısmı hala prefabrik ve geçici konutlarda yaşamaktaymış. Bu evlerine bu kaza sonrası ortaya çıkan etkinin etkiye maruz kalmamak için terk eden insanlar. Ve ne zaman dönebilecekleri de kesin bilinmiyor. bilinmiyor. Evet, Belirsiz bir durum. Toplam ön, ilk 10 yılda da 250 milyar dolar tutarında bir maliyet hesabı da olduğunu söylemiş Gürbüz. Evet özgür Gürbüz yaptığı bir açıklamanın bir diğer ilgi çekici tarafı da şu. Bölgedeki kelebeklerde görülen mutasyon ileriki dönemlerde yaşanacak sağlık sorunlarının en büyük göstergesi olduğunu söylemiş ve hükümetin nükleer tehlikeyi ciddiye almadığı da ortada demiş. Nükleer karşılığı platformlar kendilerini bir kez daha uyuruyor ve nükleer macerasından vazgeçilsin diyoruz demiş. Evet. Evet böyle bir şey var Mersin'de de e, biraz önce söylediğimiz gibi gene nükleer karşıtı platformun Fukushima felaketinin 3. yıl dönümünde insan zinciri eylemi düzenlediği ve zaman zaman da polisle gerginlikler yaşandığı da belirtiliyor. Mersin nükleer karşıtı platform tarafından 3. yıl dönüm nedeniyle bir insan zinciri eylemi yapılmış. <gülüyor> Burada Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden Aytu Atıcı ve Vahap Seçer, BDP Barış ve Demokrasi Partisi milletvekili Türk Kükçü Mersun Nükleer Karşıtı Platformu dönem sözcüsü Sabahat Aslan ve diğer sivil toplum STK temsilcilerinin yanı sıra yaklaşık bin kişinin katıldığını parti temsilcilerinin yanı sıra söyleniyor. E, ve... E, yani şeyin Japonya'daki nükleer santrallerin dokuz şiddetinde depreme dayanıklı yapılmasına rağmen Fukushima nükleer santral kazasının önüne geçilemediğine dikkat çekip dünyanın vazgeçtiği kirli teknolojilere sahip nükleer santrallere karşıyız demiş yaklaşık bin kişinin el ele tutuşarak bir insan zinciri oluşturduğu biri var. Sonra polis gruba izin vermemiş, yolu kapatmak istemiş. Gruptaki beraberinde getirdikleri bidonlarla, gruptan insanlar yani bidonları çalıyorlar. Eyleme e, bilgilendirme bürosu, yani Akkuyu Nükleer Güç Santrali Bilgilendirme Bürosu diye bir yer var. Onun önünde eyleme devam etmek istemişler. Polis buraya da izin vermeyince Kısa süreli bir gerginlik yaşanmış sonradan heylem tamamlanarak dağıldıkları da belirtiliyor. Evet Fukushima'nın Fukushima ardından geçen 2 yıl sonra da ortaya çıkan e, durumu tekrar belirtmek gerekirse e, nükleer savaşa karşı Hekimler Birliği biraz önce sizin de, de, de demiş olduğunuz gibi e, bu nükleer facia sonrasında Japonya'nın tüm bölgelerinde kanser vakalarında artış beklediklerini açıklamış. Dünya Sağlık Örgütü de bu tehlikenin geçtiğini söylemişti. Fakat durum bir çelişki içerisinde duruyor. Ve Uluslararası Hekimler Birliği üyesi ve çocuk doktoru Winfried Eisenberg'in yaptığı açıklamada da şu denilmiş. Çocukların radyasyonları yetişkinlerden daha hassas oldukları bilinen bir gerçek. Çocuğun yaşı ne kadar küçükse tehlike riski de o kadar artıyor. Bu şu anlama geliyor demiş. Anne karnındaki cinin. En büyük riskle karşı karşıya. Fukushima faciasından 9 ay sonra Japonya'daki doğumlarda hissedilebilir bir düşüş yaşanmış, saptanmış bulunuyor. Anne karnındaki cininlerin olgunlaşmadan can verdikleri tahmin ediliyor demiş. Evet, 60 bin ila 120 bin kişinin de kansere yakalanma riski olduğunu nükleer facia sonucunda Fukushima'daki ve enkaz kaldırma çalışmalarına Doğrudan katılan işçilerde de hastalanma riskinin daha yüksek olduğu 18 bin kadarmış onların da sayısı. Ama e, bu konuda net bir şeye ulaşmak henüz mümkün değil. Evet Enerji Bakanı e, Taner Yıldız'ın bir açıklaması var ama tam bu noktada belki ona değinmekte fayda var. E, Mersin'de nükleer nükleerin turizme zarar vermeyeceğini Paris'le örneklendirerek açıklamış bakan. Ee, ve Bakan Yıldız şunları söylemiş Paris'e 40 km uzaklıkta 4 tane nükleer santral varken bu şehri ziyaret eden 55 milyon turiste bir şey olmuyor da Mersin'deki turiste mi bir şey oluyor demiş ve e, Mersin'e kurulacak e, santralin o, turizmi olumsuz yönde etkilemeyeceğini de e, söylemiş Evet bu 2000, devam ediyor evet, 2012 sonu itibariyle Türkiye'nin aladi uygulamasından dolayı Rusya'dan alacağı kalmadığını söylemiş ve bir sonraki projeler içinde hazırlık çalışmalarının sürdüğünü de belirtmiş kendisi. Evet şimdi diğer büyük önemli haberlerden birine büyük bir facia haberine tekrar dönelim Stuttgart'ta. Almanya'da Stuttgart şehri yakınlarında Bagnang kasabasında bir apartmanda çıkan yangın sonucu aynı aileden 8, Türk'ün yaşamını yitirdiği açıklandı diye haber veriliyor sabahın haberi de böyle. Anne Nazlı Özkan, Özcan Soykan 40 yaşında, Hatice Soykan 17 yaşında, Yılmaz Soykan 14 yaşında, Abdülkadir Soykan 8, İzzet Soykan 7, Yasin Soykan 6, Ahmet Soykan 3 ve Murat Soykan 3 yani yaşında bunlar ve Murat Soykan da 6 aylık. Yani bir anne ve yedi çocuğu çeşitli yaşlarda ee, hepsi birden mahvolmuşlar. Evet polisin verdiği bilgilere göre yangın çıktığında binanın arka tarafında bulunan e, bir gece kulübünde o, e, olanlar haber vermişler yangını. Ve kulübün işletmecisi Yunan kökenli Kristos e, Krigolu e, da e, henüz itfaiye olay yerine ulaşmadan... Binaya girip 11 yaşındaki bir çocuk ve iki yetişkini kurtarmış. Çeşitli açıklamalar var yangından sonra. Bekir Bozdağ'dan yapılan bir açıklama var. Bekir Bozdağ yangının çıkış nedenini yetkililerin yaptıkları ve yapacak oldukları çalışmaları yakından takip ettiğini belirtmiş. Bekir Bozdağ Başbakan Yardımcısı. Evet. Almanya'dan yangının gerçek nedenini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturmasını beklediklerini söylemiş. Polis sözcüsü Klaus Hinderer'da. Ee, ...polisin yangın haberlerini yerel saatle beraber e, 4.30'da aldığını söylemiş ve hemen alarma geçmişler. Bir kundaklama sonucunda çıktığına ya da yabancı bir e, düşman saldırı, yabancı düşmanı bir saldırıya dair bir ize rastlamadıklarını açıklamış polis. Bu evet, eski evet Deutsche Welle'nin haberini takip ederken binanın eski olduğunu söylüyorlar. Deutsche Welle Türkçe'ye yaptığı açıklamada da... E, Baden-Württemberg Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu bir açıklama yapmıştı Deutsche Welle Türkçe'ye ve Türk-Alman Kültür Derneği'nin bulunduğunu söylemiş orada ve binanın oldukça eski olduğunu dikkat çekip bu nedenle yangının kısa sürede yayılmış olabileceği tahmininde bulunmuş. Eski bir deri fabrikasıymış bu. Evet elektrik arızasından şüpheleniyormuş bir de soba e, tehlikesinden so, sobadan ötürü ortaya çıkan bir yangından bahsediliyordu. Ee, ...halen araştırmalar sürüyormuş. Ve gazetelerde de... Ee, ...bu yangın sonrasında... ...hakta gelen e, diğer e, Almanya'da... ...yaşayan ve e, Türk vatandaşlarının da... ...Alman vatandaşlarının da öldüğü... ...diğer yangınlar hakta gelip... ...Neonasi saldırılarına bir atıfta bulunulmuş. Evet özellikle de... ...Zollingen kentinde... ...yıllar önce... ...1993'te... ...tam 10 sene önce, 20 sene önce... Zölling'ende neonazilerin gerçek neonasilerin gerçekleştirdiği bir kundaklama olayı vardı. Umarız kundaklama değildir diyor işte Başbakan yardımcısı da. Evet, evet. Ee, ve Türk Toplumu Başkanı Baden Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofoğlu da neonazi cinayetleri nedeniyle Türklerin Alman siyasetçileri ve polise güveninin azaldığına dikkat çekmiş ve umarım polis e, Alman polisi geçmişte olan olaylardan ders çıkarır ve olayı bir an önce aydınlatır demiş. Sürekli böyle bir kuşku kalacak galiba kafalarda. Evet ee, ama biraz daha durumu sürdürmenin yani durumun gelişmesine bakmak lazım herhalde. Türkiye ile ilgili bu hem İmralı görüşmelerinde yeni bir heyetle görüşmelerin devam edeceğine dair haberler de var. Hem de e, başbakanın hafta sonunda yaptığı, e, geçen hafta içinde yaptığı ziyaretlerin de e, bir değerlendirmesini yapacağız. Yani e, şeyin e, çeşitli, e, Muş'ta, Diyarbakır'da çeşitli gazetelerinde, Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki İzlenimlerine yer veriliyor. Bu barışa odaklanmış olan bir görüşmelere odaklanmış olan bir Türkiye manzarası var ama bunun gelişmesinin ne yönde kalacağı konusunda her özellikle de Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki halkta da bunca zaman meydana gelmiş olan ve beklentilerin karşılanmamış olmasından doğan bir Huzursuzluğun aynı zamanda bulunduğuna dair haberler var. Cumhurbaşkanı Gül'ün bir açıklaması var. Cumhurbaşkanı Gül İsveç'e gitmeden hemen önce bu çözüm süreciyle ilgili bir konuşma demeç vermiş ve sorunu çözmekteki samimi gayretimiz ve niyetimiz gayet açık demiş. Samimiyet sırası karşıda demiş. Bu karşısı neresi? Ben onu tam anlayamadım şimdi. Karşı tarafta dediği yani ee, PKK'dan bahsediyor. Evet de. PKK'dan Çünkü Nevruz'la var. alakalı bazı haberlerde de aynı şekilde karşı taraf vurgusu yapılıyordu. Karşı taraf ee, bir polemiğe girmesin, bir provokasyon gerçekleştirmesin deniyordu. Orada karşı tarafın PKK olduğunu belirtmekte de fayda var galiba. Evet. Yani çeşitli gazetelerde ee, Diyarbakır'da Muş'ta durumun nasıl seyrettiği yani barış ortamına nasıl bir yaklaşımda bulunduğu e, belirtiliyor. E, çeşitli yorumlar var. Onlara da birazdan Ali Bilge ile beraber konuşmamızda bakma ihtimalimiz var. 9.30-10 arasında da mesela 4. yargı paketinin e, bir şey getirip getirmediği gibi sorunlara da değinme fırsatı bulacağımızı bir miktar bazı çevre haberlerine de yer verme fırsatı bulacağımızı düşünüyoruz. Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Günaydın Ali Bey. Merhaba. Evet, bugün yine e, her zaman bıraktığımız yerden devam ederek yerden. sürdüreceğiz herhalde. Yani bu görüşmeler e, barış için yol haritası ya da bunların adına İmralı süreci mi, barış süreci mi, görüşme süreci mi, ne diyeceğiz, çözüm süreci mi? Fakat son olarak da Cumhurbaşkanı Gül'ün bir çözüm süreciyle ilgili samimiyet ortada. Şimdi sıra karşı tarafta şeklinde bir açıklaması da var. Biraz bunların üzerinde herhalde durabiliriz. Evet. Şöyle bir ortam var. Yani kamuoyunda ya da kamuoyundaki aktörlerde, basın gazetecilerde konuyu... Kafa yoranları sırasından da mesele edip pürüzler bile getiriyor ve bu anlamda da bir e, yansımalarını görüyoruz. E, gerçekten farklı e, bakış açıları da gündeme gelebiliyoruz. Normaldir bu. Çünkü e, şimdi biz e, çok çabuk eşikten atlayabiliyoruz. Yani bu konuda e, mesela e, hatırlayın açılım diye bir daha Habur'a geldik. Evet. Ee, Habur'dan Silvan'a sıçradık. Ondan sonra Silvan'da kimse e, yazdımıyordu. Sesini de çıkartmadı. E, işte, barış gitti. Üstüne bir Halk Savaşı öbür taraf, e, Yürümce Halk Savaşı başlattı. Bir kişi oldu. Bu birçok yıllık süre içerisinde. Evet, şimdi... Bu arada başbakan Kürt sorunu yoktur dedi yani. Evet şimdi be, bir ufak hatırlatma yapalım isterseniz dinleyiciler için. Habur derken neyi kastediyoruz? Habur e, süreci derken. Kandil'den gelen PKK'lıların e, karşılanması yani açılımı bir parçası ve samimiyetin bir uzantısı olarak e, Kandil'den gelen PKK'lıların e, ülkeye giriş yapması ve onların e, ki bunlar gelenler Herhangi bir şekilde e, Türkiye Cumhuriyeti savcılıklarında ve emniyet, jandarma şeyinde e, sabıka kaydı bulunmayanlardı. Ondan sonra ve bunların yani bir samimiyet gösterisi olarak açılımın bir e, partisi olarak ülkeye giriş yaptılar ha buradan. Evet. Bunların bir karşılaş, karşılama töreni yüz bini olan bir karşılama töreni oldu. Ee, ve işte bunun yankıları beraberindeki bildiğim kadarıyla Habur'dan e, giriş yapan PKK mensupları daha sonra tekrar Kandil'e döndüler. Bir kısmı e, güvence altında alınmasına rağmen gözaltın aldı. Sonra serbest bırakıldı. Hak ettiğini bilmiyorum ama bir kısmında döndüğünü biliyorum. Habur yani barışın e, samimiyetin e, açılım olarak adlandırılıyordu o, o süreç onun çok önemli bir parçasıydı. Ve bunun tam zıtkı sonra, e, konumlara ulaştı. iki tarafta. Evet. Yani hem e, çatışma, savaş, bombalama, antepolu oynatılıyor. Masum insanların öldürülmesi. Değil mi? Evet. E, e, yani bomba yüklü bir araba e, otobüs durakları bıraktığı insanların önünde bırakıldı. E, 16 kişi öldü. Ben yanlış hatırlamıyorsam. Bir onlarca insan yaralandı. Büyük bir metropol bir milyonu aşmıştık üstüden Yani öbür tarafta karşılıklı, yani dolayısıyla havurdan kastımız bir samimiyet testinin başlangıcı eylem, e, karşılama törenindedir. Ve sonra inanılmaz bir kanlı dönemleştirdik. Bu başbakan ki 2006'da, 2007'de olabilir, tarihleri seçilebilir, Kürt sorunu vardır dediğinde Türkiye'nin yerleşik stikosu inmedi. Ee, ve e, faili meçhullarının üzerine giden Kuş bakan Bireysi, öyle noktaya geldi ki BDP milletvekilleri e, kurşunlayanları onlar da oradan geçme kadar diyebildi. Kürt sorunu yoktu diyebildi. Dolayısıyla aynı PKK yani, yani dolayısıyla bütün mesele bir güven konusudur yani şu güven meselesi çok önemli bu işleri yapmanız için e, e, mazinizdeki e, güvensizlik ve güven noktalarını konuşmamız gerekir şimdi e, bir insan düşünün ki iki gün önce e, kürt sorunu yoktur diyebilsin iki gün sonra e, bunun çözümüne ilişkin adımlar atarken e, kendisine toplumsal kesimlerin güven destemesini isteyebilsin bugün e, Öcalan'ın içinde geçer liderler bazı, nerede ön içinde geçerli Öcalan'da çok değişken bir adam Yakalanıyor, devlete hizmet ediyorum diyor. Ondan sonra, iki gün sonra, zaten konuşmalarını okuduğunuzda, yazdıklarını baktığınızda, söylediklerini baktığınızda, içinde mesela Ermenilere bir askeri mukarnisiyon komutanının yapabileceği bir Ermenet falan yapabiliyor? Değil mi? Yani dolayısıyla bu da yani adımlar atılırken güvensizlik unsurlarını ortadan kaldıracak. E, dikkat edici davranmak gerekiyor ve hemen dün dündür bugün bugündür ki dün de çok dün değil yani evet yani 20 yıl önce değil evet yani yani bir uzun demetleri çözünebilmesi sen misiniz bir sensiz, yani bunlar bunlara dikkat etmemiz gerekecek dolayısıyla bu bu tür olaylar yani e, testi kırılmadan önce e, yapılacak eleştiriler Sesli kırılmadan önce atılacak tukatlara da değer vermeniz gerekir. Şimdi siz bunu ne yapıyorsunuz üstüne üstün? Bir başkanlık tartışması yürürken bunu da böyle yüklemlendiriyorsunuz. Mesela zaten aslında ikircikli bir durumun olması Erdoğan'a güvensizlik, Öcalan'ın güvensizliği dinlerle kaynaktan bakıp, bir maziye bakacaksınız. İkincisi de gerçekten bu başkanlık meselesi bu kurumun bağlanması uzunsuna bakacak mısınız? Evet. evet. Dinliyorum. Evet. Yani, yani e, onun için bir kat bir e, yani, kamuoyunu nasıl inanç besler? Yani bunun din, din algı ve davranışlar nasıl oluşur? E, bu güven dili ya nasıl oluşur? Evet temel unsur yani karşılıklı olarak e, bu güvenin e, sağlanmaması e, ha, henüz sağlanabilmiş olduğu söylenemez. Yani önemli baskın oran da iki hafta önceki yazısında bu güven unsurunu oldukça zedeleyen çeşitli zigzakları kaleme alan e, ele alan bir yazı yazmıştı hatırladığım kadarıyla. Tabii yani e, baskın Bey bu konuyu işaret ettik Bunu balkalama olarak da görenler oldu. Çok yanlış. Böylesine bir konuda eğer kamuoyu hazırlanmak isteniyorsa e, temelde güvensizlik e, başlıklarını ortadan kaldırmamız gerekiyor ki e, bu sürecin e, aklı sürekli bir şekilde devam etmesini sağlamak istiyorsunuz Siz bir tarafta bu e, ...bu tutanakları açıklayan gazete üzerine... ...onun yazarları üzerine baskı kurup... ...bir taraftan da... ...Kürt sorununu çözüyorum... ...diyorsanız... ...işin bu dünyasında, bu tarafında... E, ...çözüme adım atıyorum... ...diyip bir taraftan da... ...medneyi basının üzerine bir... ...sakim kuruyorsanız... O zaman ...bu neye yarar bir çözümdür ki? Demokrasinin genişlemesiyle... ...Kürt sorununun çözümü arasında ilişki kurarak bu meseleye yaklaşmıyorsanız o zaman çok farklıdır. Samimi değilsiniz sınıftır. O kadar gider. Yani aynı şey BDF'li e, milletvekilleri e, başbakanın başkanlık meselesine yaklaşımı çok farklıydı. Şimdi ses, bir, bir şey söylenmiyor. Çünkü Karayılan ve Öcalan buraya sempatikse bu konuya o zaman BDF'li arkadaşlar da o meseleyi unutabiliyorlar <gülüyor> günde kalabiliyor yani gerçekten e, bütünüyle bu meselede bir güven e, tesis ettirilmesi kamuoyunun e, algı ve davranışları açısından son derece önemli yani bir anda her şeyi e, silip yani, e, o, bunu deneden bir şeyin hesabını vermeden e, çözüme başlamak ne kadar bir güven ortamı yaratıyor Konuya döktüm. Ee, gerçekten e, benim açımdan e, sorulması gereken sorulardan bir tanesi. Hak, buna kimse şunu, hemen şuna yaklaşıyor. Çözer mü istemiyorsun? Olur mu böyle bir şey? Bütün adımlar atınla, ya kendi adıma söyleyeyim. Birincisinde herkes e, silvandan sonra açılım bitti dedim. Hayır, genişleden çıktı diyenlerdenim ben. Ve daha da genişleyecek. Yani yeni platolara sıçrayarak bu iş gidecek diyenlerdenim kendi adıma ve hep onu söyledim. Böyle iş bitti vesaire oturuyordum. Ben kesinlikle, kesinlikle kesinlikle hiçbir zaman olmadım. Bunda da değildim ama yani e, kür sorunu yoktur. E, işte BGF'lerin dokunulmazlıkını kucaklaşan BGF'lerin dokunulmazlığını kaldırmaya çalışan e, bir başbakan. E, başbakanın e, başbakan olma e, niyetini e, ee, karşı çıkan bir BDP e, bugün bu konuda bir araya gelirken e, bir çözüm üzerine çalışırken bunları unutması hemen, hemen bir önceki günü unutması e, tamamen açısından e, bunların bağlanış kalıplarına e, işin tereddüt yaratıyor bunu ben Baskın Bey o anlamda bu tereddütleri ortaya koyması açısından doğru bir iş yapıyor ben Akşehirliyim Çeşme'ye giden oğlunu gitmeden önce ikaz eder. testi kırılmadan önce bir sesliği kırmışız bir kere. Kaç kez sesli kırdık. <gülüyor> Onun için başbakanında, özel Öcalan'ın da hem güven oluyor hem güvensizlik, Çok bir durum var yani. Birbirinin zıt hareketler içerisinde bağlanışlar içerisinde bulunuyor. Sen tutuyorsun ee, gazete patronunu arıyorsun. Gazete patronu, genel yayın etmenine baskı yapıyor. Bir yazar izne çıkıyor. Niye? Bu konudaki duruşu da belli bir yazar. Yani e, gerçekten bu e, titizlikte davranmazsak ki demokrat hafızı bir günde boşuna iniyorsa bu da çok garip bir şey. Bir Öcalan'a hayranlık bir Erdoğan'a hayranlık duyan ve ikisiyle birlikte hayranlık duyan bir demokrat hafıda var. E, dedi, görev ne, görevi nedir gazetecinin? E, aydın e, uleman, ulemanın görevi e, evet ikat etmektir yani görevi olur. Testi kırılmadan önce tokan atmaktır. Yani tokanın e, başlığı olarak böyledir yani. Dolayısıyla hemen insanları bu konuda ikaz edin insanları yerin dibine göneceksiniz. Çözüm istemiyorlar. bu e, savcı bakışa kadar indirgeyeceksiniz. Ama aynı başbakanın bir yazarın izni çıkmasına e, sebebiyet vermesinde e, sürecin olağan durumu olarak mı bakacaksınız? Yok. Böyle şey yok yani. Türkiye Kürt sorunu çözerken e, demokratikleşme meselesiyle birlikte çözecek. Yani. Evet Şahin Alpay da bu konuyu e, temel eksenini alan bir yazı yazmıştı. Geçen hafta onu radyodan da e, paylaşma fırsatını bulmuştuk. E, bir, bir kısmını en azından yazının. Yani demokratikleşme sürecinin temel, en temel ayrılmaz unsur olarak ortaya çıktığını ortaya koyuyordu. Yani onu sağlanmadığı takdirde barışın e, demokratikleşmenin bütün gereklerini yerine getirmeyen bir barışın olmasının düşük ihtimal olduğunu e, yazıyordu kendisi de. E, Tamamen katılım zaten yani daha önce iki hafta önceki bizim programımızda da yani bunun temel e, yani bana göre e, güvensizliğin e, bir mazideki Buzaltıları var. Yakın mazede hemen. Hemen öyle şey yani. Hatta yani bugün yani ne oluyorsun sen adamı e, şeye gönderiyorsun kandili bombalıyorsun. PKK karakola roket atıyor. Bir bu nasıl bir iş ondan sonra e, şimdi bunu bir şey olduğu gibi en temel mesele samimiyet e, başkanlık konusunda bu konu. Bana Son Şimdi, dediğiniz duyulamadı. Bir daha söyler misiniz telefonda? Başkanlık Erdoğan'ın başkanlık sistem arzusunun Kürt çözümüne eklenmemesi samimiyet ve güven unsurunu kamuoyunda etkileyen Evet. Samimiyet ve güven yani, unsurları. Evet. Yani bu, bu, bunu, bu ekiliyor. Yani başkanlık meselesi Buna eklemlenmeseydi, biz yine mağazadaki züvensizlik unsurlarını, gidiş gidişleri konuşurduk. Ama bu konunun eklemlenmesi gerçekten e, hoş, e, bir durum değil. Yani başbakanın, başkanlık arzusunun, kül sorunun çözümün eklenmiş. Sen iki gün önce aktığın adımların gerisinde bir tavır içerisindesin çözüm için iradeyi buna bağlayarak yeni bir çözüm paketi üzerine konuşuyorsan burada e, güvensizlik çıkar. Yani e, eğer buna açık açık olmak zorunda Türkiye Başkanlık Mesele rejimini, parlamenter rejimini yetenekte falan tartıştığını e, söyleyemeyiz. Ama Kürt sonrasındaki enerjiyi, onun çözümle ilişkin enerjiyi bununla eklemlendirirsen, Bununla birlikte olmazsa olmadığı halini bitirirsen o zaman güven, e, sizlik derin derinleşir. Peki burada yani e, e, mütemel mesele bence e, bu eklemlendirilmesidir. O yanlış olmuştur. Yani bunun eklemlendirilmesi algısı ki konuşulmuş da görüyorsunuz tutanakta vesaire ya da bu olay var ya yani. şimdi bunu sen Kürsün çözümünü sistemiyle sisteminiyle e, bir araya alıp olmazsa olmazı haline getirirsen bir yandan da sen bu da e, demokratik olmayan adımlar hareketler içerisinde oluyorsan o zaman e, bu da kamuoyu e, nasıl güvensin? Dolayısıyla bu testi kırılmadığınız için ikadını yapar yani. Yapmak istiyor. Ha, hayranlık duyanlar devam etsin. Bir gecede hafıza boşaltanlar, bir gecede eee on, unutanlar e, ayrı bir kategoride bunu yapabilir ama yani baskın olan yapmıyor, şair olan altan yapmıyor ben de e, o anlamda eee durumunda insanlar var. Yani bunda bu geçmişi, söylenenleri, güzel bir güven unsurunu ve gecede güvenliyi de güvensizlik e, ona iki tarafına dikkat etmek Biz de bu söyleyeceğiz ilişkisi yani. Evet şimdi belki e, o zaman e, bu çerçeve üzerine bu çok önemli bir şey. Yani samimiyet ve güven e, temeli üzerine oturması için de, de sadece samimiyet ve güvenin de yetmeyeceği bunun da demokratik e, bir e, kültürün üzerine oturması gerektiği bana da şahsen açık gibi gözüküyor. Bu durumda şimdi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Son açıklamasını İsveç'e gitmeden önce yaptığı açıklamasını Esenboğa Havaalanı'nda basın toplantısı düzenlemiş havalimanında ve çözüm süreciyle ilgili olarak Türkiye'nin en büyük meselesini Türkiye'nin gündeminden çıkarmak terörü bitirmek için iyi niyetli samimi gayretler bulunduğunu söylemiş. Ve ümid ederiz ki bunlar Türkiye'nin milli birliğini, bütünlüğünü, üniter yapısını hiçbir şekilde zaafa uğratmayacak şekilde neticelenir ve bir çözüm ortaya çıkar. Samimi gayretler ve niyetler gayet açık. Şimdi karşı tarafında samimiyetini göstermesi gerekir demiş. Tabii ki öncelikle silah bırakılması ve sürecin herhangi bir propaganda faaliyeti alanına çevrilmemesi yani işte Nevruz'un da bir propaganda aracı olarak kullanılmaması vesaire demiş. Peki ne diyorsunuz? Ya şimdi böyle bir e, adım atılmış. E, bu adımı e, Cumhurbaşkanı olarak e, Ali Bilge, Şahin Alpay, Baskın Orhan gibi değerlendirmesini bekleyemezsiniz. E, sonuçta evet bu iş işte Erdoğan e, kendi siyasi hesapları açısından son derece rahat. Çantadaki hipnolojik sistemde bir Cumhurbaşkanlığımız var. Siz üstüne oynuyorsunuz. Evet. Bu üstüne oynarken Türk meselesini çözümle gündeme getiriyorsunuz. Çünkü ihtiyacınız var. Çünkü e, yüze, e, genişlik kurulun 150 üzerinde oyalmanız lazım. E, bütün e, trendleri kontrol etmemiz gerekiyor. Ama çantada tekli bir cumhurbaşkanlığınız var. Bizde 40'lık başkanlık yaşını bildiğimiz tekniğin temayatası çerçevesi içerisinde değil mi? Yani bayağı geniş yetkileri olan e, çantada tekli bir cumhurbaşkanlığınız var. Siz bunu anlamı genişletmek istiyorsunuz. Bu anlamı genişletirken bunu Kürt sorununun çözümünü, çözümüne ilişkin adımları eklendirirsiniz. Kürt'ün çözümüne ilgili adım atması da başbakan olacak. tarihsel bir sözcük kimse bir şey söyleyeyim mi? Bununla e, i̇tirazım var. Evet. Ee, bunu bu, bu, bu, bu, bu yanlış ve genelde bunu kritik dörtüncü yargı paketinde karşı kalanlar savunulacak desen altından kalıyorsınız. Yani genel olarak bu tutuklulukla ilgili sorunları çözemiyor musunuz Türkiye'de? Her türlü tutukluluk, her yeni konuda karşı karşıya saçma sapan ve işim tutukluk olur mu insan ya yargıla bitir yani yer sınırlamaz. Bu bu anlamda bir genişletiyor yargı paketi post şekli dönüyor. Şimdi sen, bu nasıl ilişki? Bu yani? Bu güven doğru mu? Aynı şey Cumhurbaşkanı için. Şimdi Cumhurbaşkanı ile çatışıyorsun. Nerede çatışıyorsun? Başkanlık sisteminde çatışıyorsun. Başka. Başka konularda da çatışmam var. Siyasi rakibin olarak görüyorsun. Dambik bir muhalefet olunca Türkiye'de AKP içerisinde bir bulman abilatı yapılıyor. %50 tabii ki içinde takım hadiseler var. Zaten eski siyasetin iki tane en önemli figürden birisiniz. Cumhurbaşkanlığında 2007'de 3 sene ekleniyonu Var böyle bir sorunlar falan. E, Gül'ün başbakanlığından itibaren devam eden sorunlar var. Yani Baykan'ın siyasi hayatını e, sağlaması noktasına kadar devam eden e, kişi kakışlar var aynı düğün içerisinde. E, şimdi e, başbakanlığı Cumhurbaşkanlığında ve başbakanın kendi parti içerisinde başkanlık sistemine ilişkin ilişkisi var. Şimdi bunu e, şunun daha e, iyi olmayacak bir protesto adam veriyor yani e, aday olacak mısınız dilini gelince söylerim başkanlık sistemine özel bir var. Evet. Ha, şimdi şey mi söylesin küs sorunu buna işlemlemesiydi yanlıştı e, İçinden diyordu mutlaka. Ama tabii ki bir ortada adın var hepiniz destekliyormuş ama. Bunun geriye dişmemesi için de İKAD müessesesi denilen müessesesi kullanılıyor. Yaptığımız bu. Çünkü sicilleri belli iki lider var. Önce vardı Erdoğan. Burada sayısız samimiyetsizlik güvensizlik mesajları yaşanmış. Ortada son bir buçuk bin din ölüsü var. Ortada dere var. Ortada dokunulmadıklarına bile kamile göre değil. Vezeteliler var. Onlar da Şamaran'ın önüne dönüyorlar. Arada kalıyorlar. Yani neyse onlar da ayrı bir şey. Ondan sonra. Şimdi çözüm gerçekten kılık ki entelektörün görevi e, umurlandırı ekonomiyle kriz çıkartmaktır. İhidat edmiyorsunuz. Konuştum. Ben e, Sayın Başbakan'ın hayatımda hiç bir başbaktım var. Cumhurbaşkanım, Başbakanım demedi. Nasıl tinsip buymuşsunuz, nasıl emredersiniz diyen bir medya oldu şu Türkiye'de. Biz demeyiz yani, biz hayatımızda hiç kullanmamışızdır. Sempati duysak bile zaman ne ecirlik, ne işe? İlk barı dönemi daya kalktık, biz aya da kalkmadık baş bakınır. Nasıl mensup olarak? Nasıl toplantlara yani gelmeye kalkmaz? Evet. Çünkü bu güçler ayrılığındaki Peki tanımız, yani bu da, ama bir, ama gününüzde bir nedime oluştu? Başta kılım nasıl sayın yani num num baş sayın başbakan diye bir sözle başlarız. Bir adabı masum edip değil böyle aldık? Sayın cumhurbaşkanı deriz. Sayın başbakan, sayın başbakanım, sayın başbakanımız demeyiz. Geldiğinde ayağa kalkmamız. Şimdi başbakan ayağa kalkan, endişeniz var mı sayın başkan? Yani insanlarla kuşatılmış. Görevi bilsin yani? Evet yani Şimdi bu böyle basın, bu şey olayında da. E işte Milliyet Gazetesi'ne e, bu tutanaklarla ilgili olarak olayda da e, ben nasıl sorumluluk hissediyorsam, doğrusu ben de demedi, e, Tayyip Erdoğan nasıl sorumluluk içinde değerlendiriyorsa o şekilde bir medyanın hareket etmesi gerekir diye de genel bir tanım getirdi başbakan. Evet. Şimdi bu, bu ne oluyor yani? yani bu, bu, bu nasıl işi? bir şey? Orada bir Kürt sorunu var. 50 bin kişi öldü. Son bir yılda ilk çözüm hareketi davranışından sonra da bin kişiyi ekledik. Evet. Ondan sonra Hasan Cemal'e izini çıkarttı ee, bir kısım. Baskın bu şekilde olacak. Evet. Öncelikle meseleyi çözmeye çalışıyoruz. Yok teredikleri varsa e, açıklar basın. Hasan Cemal de bunu yapmış. Şahin Bey de bunu yapmış. Bakın Bey de bunu yapmış. Ben Erdoğan goygoycuyla e, falan kültürünü çözünmez. Bu da Öcalan goygoycuyla çözünmez. Bu tarafların bu, e, kalıcı bir şey. iki olacak bu. Bu adım da önemli değil ama sen bunu e, başka meselesi siyasi hesapların iki tarafta siyasi hesaplarının ünsül olarak e, meselesi çözüme aşamasını bitirmesi. Tabii ki güvenlikler. Bu soru bu konu önemli. Güven diyecek. Güven için affedeceksin. Evet. Peki. E, son, önemli. E, son olarak bir de şeyden de kısaca bu diğer çeşitli aktörlerin rolünü e, kısaca gözden geçirdik. E, bir Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefet olarak onun e, durumunu nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Yani bugün mesela Milliyet Gazetesi'nde Aslı Aydın Taşbaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi ayağına kurşun sıktığını, İmralı sürecine muhalefetini ve Suriye'de Esad yanlısı tutumunu gözden geçirmezse önümüzdeki seçimde sıkıntı yaşayacağını söylüyor. Ya benim Ömer de Cumhuriyet Halk Partisi 10 yıldır yayın yapıyoruz. Yani belki de ikinci programımız Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde nedir ne değildir diye hatırlıyorum. Evet. Yani e, muhteşem sorunlu bir hareket. Yani e, bu partinin Türkiye'nin meselelerine teşhis edip tanıkoyu çözüm üretme şansı yok. E, gerçekten yok. Yani çünkü genlerinde sorunları var. Artı son değişim yararlı bir değişim olmadı. Kılıçdaroğlu bu işi götürme olur. Cumhuriyet Halk Parti söylüyor. Ben Ankara'da yaşıyorum. AK Parti liste gelir. BFD'si de gelir. CHP liste gelir. İnsanları yani kriz yapmama gerek olmadan işimle deneyli temaslarım olabiliyor. Bu parti partinin yeni CHP falan böyle yani bir durum yok. Siz Ergen Okun'un savcısı olursanız Kürt meselesinde tavrımız bu olursa. Sen bir Kürt devri genel başkanı. Yani adam Kürt denir elde o zaman problem var demektir. Yani Cumhuriyet Partisi işe bir İstanbul'da özellikle demokrat e, arkadaşlar var. Yani oradan bir şey çıkartmaya da Onu bir şey çıkartacakları var. Yeni bir şey oluştursunlar. Daha iyi olur. Yani e, yanlış hayat doğru yaşanmaz demişti Yıldırım Türker'den mutlulmak çok hoşuma giden. Bu yanlış bir hayat var burada. Bu doğru yaşanmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi sorunu yani Kemal İddin Yalan'tı e, bağları e, ve sonraki özellikle yine Asamiraz Kahraman'ın seçisine hep katılırım e, seyahat eden CHP'ye geçiş müthiş bir devlet operasyonudur bu, bu, bu sorun ne bir parti yani ona e, tarihi havale etmesi bitmesi gereken bir parti aslında ama geçişi nedenlerle bitmiyor de var, bitmez de ama bundan yüksek umutlar beslemek e, yanlış yani dolayısıyla, muhalefette bir güven sorunu var ee, ama o kendi %20-15'lik kitlesiyle yaşayabilir. Işte, eriyerek. O nesil. Güzel. Yani o Türkiye'de şu, kökü yoktur. Hala 10. yıl marşıyla ortalıklı dolaşabilecek bir, bir, bir kesin var. Evet. Bunlar da bizim bir şey. Öbür küs sorunu vardır da yoktur giden bir, bir başbakan. E, devletin hizmetinde olan bir öcalan. Yani bütün bunlar tamamıyla bir sorunun çözümü açısından aslında tarafı program yaratıyor. Bizim en temel şiğimiz böyle bir hassasiyeti, böyle bir konuyu güvenle çözersiniz. Güven olmadan hiçbir şey olmaz. Münite liderler hocalarından Erdoğan'ına e, güven vermek zorundalar. Evet. Yani ee, daha epey bu, uzun ve e, samcılık e, bir olmadı. yol var. Ne kadar? İş yapıp sikirin ne kadar? Şimdi HDP ne dedi? Dün Ya bizden sözmüştük. Nasıl sızmış abi? Konu yapmışlar arkadaşlar. Bu kadar önemli tutuna hepsi masada unut, kepak yemeye gitmiş. Ya işe bu mi verti yani? Madem sen bunu saklıyorsun, sonra fotokopici dağıtmış bunu. Ne olur yani. Ya bir kritiktir, kolay e, rahat. Eşansızlık yani. Madem saklayacaksın komoyunda, abi işi iş, iş. Yok arkadaşlar masanın üstünde unutmuşlar. Bir de fotokopi çıkmış oradan çoğaltıyor. Yani BTP işi Türk tipi ve Türk tipi iş yapısı bir enteresan, hoyrak ve bir güven olacak, özenli davranacaksın ve affedeceksin. Bu iş asla olur. Yani insanların güvende böyle e, güvenilir altyapısında da e, önemli bir şey karşılıkta e, affetmekten geçer. Türk isyanlarının sonlarına bakın Türkiye Fahri'nin sonunda bir af vardır. Evet şeyde, e, şeyde. ağır ityanında, 33 akılda çıkmıştır. Belki bunlar şeyde çıkmıştı. Yani e, bir şekilde bu şeyi yaratmak durumdasınız yoksa çok e, Hoyrat barış girişimleri, huyratça arzu ediliyor. Biz teslim kırılmadan önce çok adımı zaten yaptığımız bu. Evet yani bu sizin demin değindiğiniz konuya da bir ufak ayrıntı ekleyelim. Yani daha doğrusu bir açıklama getirelim. Yani BDP'de sızmanın nedeni bulundu. Başlıklı bir haber vardı dünkü Radikal Gazetesi'nin manşet haberinde. Kolektif ihmal olduğunu yani bu 26 Şubat'ta parti meclisinde İmralı'nın notlarını okumaya başlamış B BDP eş başkanı Gülten Kışanak. Zabıtların çoğaltılmaması kararı alınmış Yemek molasında notlar salonda kalmış iki parti meclisi üyesi fotokopi çektirmiş Demirtaş'a yakın bir isim de bir kopya istedi diye bir haber vardı Deniz Zeyrek'in haberi Fotokopi çekenlere yardımcı olan, olarak çalışan da kopya aldı 30 dakikada en az 4 kopya alındı Bir yönetici gördüğünde iş işten geçmişti diyor Yani notların sızmasının kolektif bir ihmal sonucu olduğu söyleniyor bu kadar böylesine önemli bir mesele de gerçekten şaşırtıcı bir ihmal. Evet. Yani bu, bu özel fizik ta buradan başlıyor. Evet. Yani biz, biz, biz biz bir kanun bir mesele çözeceğiz ya. Öbürü başkanlık sistemine bağlamış. Şarteli. E de var mı böyle bir şey yani? Evet. Onun için her terörlüklerimizi ortaya, bu terörlükleri ortaya koyunca baktım bir yıl tanıyorsa şimdi Demokratlar bunları teröpleri ortaya koyanlara saldırıyor. Var mı böyle saçmalık ya? <gülüyor> tabii ki e, üfleyerek içeceğim yani bu e, yordu üfleyerek. Sırtları e, alıyor evet. onu. tabii ki bu şey yaşanmış. Evet. bu şey. Olmuş mu e, e, e, e, neyse. Yani, evet bitirdik süreyi de zaten. Olmadan dolmadı yani. Evet. Yani, Döndüğünce yardı paketin içeriğine baksın ba bakalım. Evet. evet için, peki kolay gelsin. Çok size. teşekkürler. Uzun ince bir yolda olduğumuz anlaşılıyor. Mersin. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete να αντικρίσουνε Τα παιδιά τους που στο σταθμό όταν χωριστήκαν να νικήσουνε Μα για κίνους που έχουν και η δόξα τους τη λίγη Και ποτέ καμιάς γκλάψη καθε πόνο τις σας φτάξει κι ας Πού είσαι Πού είσαι Πού είσαι Πού είσαι Πού είσαι Πού είσαι να έρθετε ξανά Λέω σ' όσες αγαπούν και για κάποιον ξενυχτούν και στενάζουν ο υ πίκρακι πρεμούλα σε μια τίμια ελληνοπούλα δεν δωριχιάζουνα Έλιν ίδες τους αλόγου και τις πόλις και του λόγγου και πλκιότησε όσο καιαν πι κράπωνουμε η περίφανα σ πουμε σαν σουλιότης εδι A dos pavía, uçluyor Тана Матизни ...Sofia Vembo'dan... ...Pedia Iti Selados Pedia... ...adlı parçayı dinledik... ...Sofia Vembo'da... ...1910'da doğmuş... ...ve 11 Mart 1978'de... ...hayata veda etmiş... ...önemli bir... E, ...Yunan şarkıcı... ...oyuncu ve aynı zamanda da... ...daha... İkinci Dünya Savaşı yıllarında... ...Nazi işgali sırasında... ...Metaksa diktatörlüğü filan sırasında da... ...gayet önemli anti-nazi, anti-faşist mücadeleler vermiş ee, ve kendisine bir aralar. O, o dönemdeki çalışmalarından dolayı da Zafer'in şarkıcısı adı verilmiş. Asıl adı Efi Bebo. Ölüm, yıl dönümünde ondan dinlediğimiz bir şarkıyla onu andık ve baya e, 1900 savaşta da baya ciddi bir <gülüyor> katkıda bulunduğu söyleniyor Al Alman istilasından sonra Orta Doğu'ya ve orada da sürgündeki Yunan askerlerine şarkı söyleyip onlara hitap eden şeyler yapmış sonra da savaştan sonra da Wembo tiyatro kendi adıyla Vembo tiyatrosunu kurmuş 1957'de de uzun süredir beraber olduğu Mimis Traiforos'la evlenmiş. Önemli bir. Kendisine de Fahri Albay rütbesi verilmiş. Anti-Nazi anti-faşist mücadelesine mücadeleye katkılarından dolayı. Ona da bir günaydın demiş olduk. Bu şekilde. Evet, isterseniz Yunanistan'la devam edelim. Bir Avrupa turu yapalım. Ondan sonra Türkiye'ye tekrar geri dönebilme fırsatı bulabiliriz. Ee, ekonomik bir e Zor durumların içerisinde bulunan Yunanistan'da bu sefer emekli albaylar yürümüşler ve e, bu bütçe kesintilerine maaşlardaki e, kesintilere karşı tepkilerini sokaklarda ortaya koymuşlar. E, Anadolu Ajansı'na gelen bir haber bu. E, Yunanistan'da emekli askerler Avrupa Birliği Komisyonu Avrupa Merkez Bankası ve IMF temsilcilerinden oluşan Troika heyetinin direktifleriyle hükümet arasında yapılan kamu harcımaları kesintilerinde e, yapılan bu çerçeve içerisinde yapılan maaşlardaki kesintiler protesto edilmiş. Evet kesintilere karşı ilginç aslında yani bu, bunu ilk defa yüzlerce çok asker. sık örneği yoktur herhalde evet. dünyada da ben hatırlamıyorum yani bakmak lazım ama yüzlerce emekli asker ellerinde Yunan bayraklarıyla beraber evet. e, parlamento binasına doğru yürümüşler. Evet İspanya'da da tabi devam ediyor. Yani %26 gibi çok yüksek bir işsizlik oranı ile Avrupa'nın ve dünyanın en yüksek işsizlik oranlarına sahip ülkelerinden birinde 6 milyonu buluyor işsizlerin sayısı. Bir kez daha sokaklara dökülmüşler 64 ayrı kentte erili ufaklı kent ve yerleşim merkezlerinde yapılmış. Neredeyse her hafta sonu yaşanmaya başladı İspanya ve Portekiz'de bu protesto gösterileri. Çok geniş kapsamlı aslında yani... Ülkenin en büyük işçi sendikalarının öncülüğünde ve 150'ye yakın dernek ve örgütün çağrısıyla bir düzenli şey yapmışlar, gösteriler yapmışlar. Daha da kötüye gidiyoruz diyor protestocular. Yani bu ülkenin en büyük e, sendikalarından UGT'nin genel sekreteri Candido Mendez de e, hükümet ekonomik krize karşı uyguladığı politikalar yalanlar temeline dayanıyor demiş. İşsizlik arttı ve halkın %27'si ...yoksulluk seviyesinde yaşamaya başladı demiş. Evet, dörtte birinin üstüne çıktı diyor... ...ve bu hükümetin ekonomi politikalarına... ...açıkça hayır diyoruz. İlginç bir şey de... Bir, ...bir ay önce... ...işini kaybetmiş yeni işsiz... ...diyelim bir kadının da... ...şöyle bir sözüne yer vermiş... ...Anadolu Ajansı kaynaklı bir haber bu... ...iki yıldır gösterilere katılıyorum... Elimizde kalan tek şey mücadeleye devam etmek demiş. Bu da çok önemli bir tespit aslında. Ve yalnız da değil galiba. 2013 yılı itibariyle yapılan öngörülere göre 400 bin kişinin daha işsiz kalacağı söyleniyormuş İspanya'da. Evet. Elimizde kalan tek şey mücadeleye devam etmek. Umudun temeli o. Ee, bir dünya turuna da kısaca deyin, çıkmışken Kuzey Kore ile Güney arasındaki Kuzey Kore'nin daha doğrusu Güney ile arasındaki barış anlaşmalarına son vermesi haberi önemli. Yani iki ülke arasındaki kırmızı hattı ve sınır noktasını kapatacağını söylemiş. Birleşmiş Milletler yeni yaptırımlar. Geçen ay bir roketle nükleer başlıklı bir deneme yaptığı haberi vardı. Onun üzerine Birleşmiş Milletler'in yeni yaptırımlar uygulama kararı geldi. Buna da tepki olarak Kim Jong-un yeni lider üçüncü kuşak yani aynı hanedanın kim Hanedanının üçüncü kuşak lideri dünyanın da en geri gerici diyebileceğimiz ülkesi aslında adı komünist olmakla beraber ve düşmanlara karşı önleyici nitelikte nükleer saldırı yapma hakkı olduğunu da söylemişti ve Güney Kore Savunma Bakanlığı da bu tehditlere devam ederse Kuzey Kore yok olacak demiş. Gayet sertleşen bir söylem var. Çok tehlikeli dünya. Çünkü fiilen yani teknik olarak savaş hali bitmiş değildir. Ee, Kuzey Kore Savaşı 1953'te başlayan savaş. Bu. Ee, Teknik olarak sona erdirilmiş diye Bir barış antlaşması yok ama işte Ateşkes var. DMZ galiba. dedikleri, Demilitarized Zone dedikleri şeyden silahsızlandırılmış bir bölge var. Dünyanın da çevre olarak en iyi korunan yerlerinden biri. Hiçbir şey girmediği için oraya evet. Ve hiçbir endüstriyel faaliyet. Yok, Hayvanlar, börtü, böcek bunun bitkiler. Bir orneyde, bunun bir örneği de galiba Kıbrıs'ta vardı. Belki ama Maraş bu bölgesinde. çok daha kapsamlı herhalde. Evet yani Kuzey Kore e, resmi de haber ajansı üzerinden güney ile arasındaki bütün barış anlaşmalarını sona erdirdiğini askersizleştirilmiş bölge işte DMZ diye kısaltılan bölgenin içinde kalan Panmunjom sınırını da kapattığını bildirmiş. Kuzey ve güney arasındaki kırmızı hattın da derhal kapatılacağı bildirilmiş. Çin bu kırmızı at 1971'de kurulmuş ki acil bir durum olursa nükleer silahlar da var işin içinde. O zamanlar belki yoktu ama şimdi çok daha da vahimleştiriyor durumu çünkü Kuzey Kore elinde olduğunu da resmen bildiriyor dünyaya ve burada tartışılmıyor galiba nükleer başta sahip olduğu denemeleri falan da biliniyor yani 71'de işte gerginlik durumunda hiç olmazsa doğrudan e, bağlantı birebir bağlantı kurulabilmesi için kurulmuş ama e, ayrıca da insan ve ürünlerin geçişini koordone etmek için de kullanılıyor bu hat tabi aynı milletin bu kadar büyük bir farklılık içinde olması da şaşılacak bir şey yani dünyada herhalde uzun zaman sonra epey bir inceleme konusu olması gerekir yani. Ama da aynı olan bir şey varsa o da bu uç grupların birbirinden ölümcül derecede nefret ettikleri. İşte ideolojinin bu şekilde sosyolojiye hakim olması da acayip bir şey. Hatta Kuzey Kore'den Amerika'daki yoksulluğu ve ekonomik dengesizliği eleştiren videolar filan da çıkıyor. Evet gördünüz mü siz onu? Yani Kim Jong Un, e, Jong Un'un un videoları çok meşhur. "We Are The World" adlı şarkıyla beraber Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şehirlere nükleer füzelerle saldıran bir video yayınlamıştı. Yani çok acayip bir şey. Şimdi fakat... yeni videosunda ise Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan e, yoksulluğa bir şekilde e, şey yapmış, dikkat çekmiş ve çadırda e, yaşayan ve gıda yardım alan insanları bir videoya koyup. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu yoksulluğun ne kadar büyük oranlarda yaşandığından bahsetmiş. Yakında Türkiye'deki internet sitelerine de düşer bu video zaten. İlginç e, video çalışmalarında da devam ediyor. E, Kim Jong-un. Evet. Fakat tehlikeli tabii. Son evet. derece tehlikeli. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaptırımlarının sertleştirilmesi kararı almasına rağmen Kuzey Kore'nin de geri adım atmadığı haberi de eklenebilir buna. Bu deminki Anadolu Ajansı kaynaklıydı. Şimdi bir de Deutsche Welle kaynaklı bir haber ekleyebiliriz buna. Yani şey demiş yaptırımların sertleştirilmesi kararının da Birleşmiş Milletlerin Amerika'nın düşmanlık güden siyasetinin bir ürünü olduğunu ifade etmişler. Saldırmazlık Antlaşması'nı iptal Nükleer saldırı, tehdidi vesaire. Yani Çin'den de bir müzakere e, çağrısı gelmiş. Hı. Kuzey Kore'nin müttefiki bilindiği gibi. Real politik konuşuyoruz burada. Yani gerçeklere dayanan dayandığı söylenen politika anlayışı. Diyalogun e, yani ilkeler değil, gerçekler hüküm sürüyor. Gerçeklerden bahsediyoruz fakat bu kadar kesin ve net düşmanlığın aslında e, ufak, Kriz olarak başlayıp büyük hale gelen durumlar karşısında ne kadar kırılgan olduğunu da geçtiğimiz sene görmüştük. Örneğin Her zaman... bu iklim olaylarından ötürü önce muazzam kuraklık olaylarıyla ardından da muazzam yine aynı şekilde büyük e, sel olaylarıyla karşı karşıya kalan Kuzey Kore'de Birleşmiş Milletlerle doğrudan temasa geçildiğinden bahsetmiştik. Ya, umalım ki böyle olmasın fakat e, böyle durumlarda bu doğayla alakalı durumlarda Kuzey Kore'nin yapabilecek hiçbir şey yok. Ve en büyük felaketlerden bir tanesinde Asya kıtasında yine bu ülkede görüldüğünden de bahsedebiliriz. Evet, Viktor Yanukovych'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı Beyaz Saray Beyaz Ev sözcüsü şey demiş. Yani ciddi, bu aşırı retorik ama ciddi almak gerekir. Eğer Kuzey Kore gibi bir ülkeden gelirse demiş. Evet yani vahim bir durum var. Bir vahim durumda Azerbaycan'dan geliyor bir yeni bir haber bu galiba değil mi? Azerbaycan'dan Baküden. geliyor yeni bir haber ve aynı zamanda bizim hem tanıdık olduğumuz hem de tanıdık olmadığımız bir haber bu. Detaylardan bahsetmek gerekirse Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün karıştığından bahsediliyor CNN Türk'te. Başkent Bakü'de yüzlerce eylemci ordudaki şüpheli ölümleri protesto etmiş dün. Yani güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışmalar yaşanmış. Öfkenin sebebi de son zamanlarda kışlalardaki yaşa, kışlalarda, Azerbaycan'da kışlalarda yaşanan şüpheli ölümlermiş. Protestocular askerlerimiz ölmesin, ordumuz morg olmasın sloganlarıyla ölümlere tepkilerini göstermişler. Ve, polis çok sert müdahale etmiş anladın mı? Evet, yani ellerinde e, hayatını kaybeden, intihar ettiği söylenen askerlerin fotoğraflarını taşırlarken polis... E, Plastik mermi ve tazlikli suyla beraber bu gösterici gruba saldırmış ve onlarca kişiyi de gözaltına alınmış. Olayın sebebi de şuymuş. Azerbaycan'da 7 Ocak'ta Ceyhun Gubadov ve 6 Mart'ta da Elman Aliyev adlı erlerin ölümlerinden beri protestolar devam ediyormuş. <gülüyor> Polis eylemleri genellikle sert bir şekilde bastırıyormuş. 2003'te iktidara gelen Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. O da hanedan, hakları. babası evet. Aliyev'in yerine geldi Tamamen zaten. aynı. Seçimsiz. Kore'ye benziyor aynı şekilde bu hanedanlık sistemi de orada. İnsan hakları örgütlerince seçimlere fesat karıştırmak ve muhalefeti ezmekle suçlanıyormuş. Evet dünyanın en e, tehlikeli yerlerinden biri ve petrol zengini bir ülke. Ayrıca çevre felaketlerine hiç değinmiyorum bile. Onlar çünkü gizli tutuluyor BP ile beraber yaptıkları şey. Belki Ama, başka bir evet. zamanda Greg Palast'ın kitabından da yola çıkarak onun üzerinde de şey yapabiliriz. Durma fırsatımız olur. Tabii bu pek medyaya yansımayan bir şey. Çünkü bir millet iki devlet politikasıyla Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişkiler hep böyle biraz milliyetçi bir e, nutuklar arasında gölgeleniyor. Uzun bir gölge düşüyor. Fakat e, tabi bunu duyunca insanın aklına da yıllardan beri e, özellikle son zamanlarda epey artan Türkiye'de de e, silahlı kuvvetler içinde gerek e, Türkiye e, Anadolu'da e, ve gerekse de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi e, bölgelerde e, pek çok ölüm. Haberi geliyordu. Bu Son... haberlerden en sonuncusu pardon sözünüzü kestim. Muş ve Ardahan'da görev yapan Batmanlı iki askerin intiharıydı. Yani aynı bölgeden iki askerin intihar ettiği haberi gelmişti. Ve yine aileler bunun şüpheli olduğunu söyleyerek yargı ekleyeceklerini söylemişti. Evet şimdi bir de eski haberin yenilenmiş yani yeniden gündeme gelmiş bir hali var. Bugünkü Vatan Gazetesi'nin manşet haberi aslında Levent İçgen'in haberi. Yani disco denilen yer ki disiplin kovuşuna verilebilecek en sinik isim herhalde. Yani işkencelerin hakim olduğunu herkesin artık öğrenmiş olduğu bir yere disco diye bir eğlence adı. Eğlence yeri adı verilmiş olması yeterince acıklı. İşte orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok ağır şartlarda disco olarak adlandırılan disiplin kovuşunda dövüldükten sonra kaldırıldığı hastanede 3 aya yakın 79 günlük bir süre can çekiştikten sonra vefat eden Er Uğur Kantar var. Sadece Ve, dövülmek de değil yani hem dövüldükten sonra su bile verilmeden güneş altında bekletilen yani, bir askerden Kıb bahsediyoruz. Güneş evet. altından bahsediyoruz yazın. Ve evet. Şimdi 79 gün sonra vefat etmişti. Genel kurmaya mektup yazan Aydın Kantar babası İki gardiyan erin tutuklu yargılandığı davanın sivil mahkemeye alınmasını istemiş. Bu da işte bir, iki başlı yargı organıyla ilgili önemli bir problem. Fakat e, diskoda ölüme komutan özrü manşetiyle verilmiş olan haberde diyor ki... Gene, e, ...ölen erin Uğur Kantar'ın babası genel kurmaya çağrılarak acınızı paylaşıyoruz denmiş... Yani ...Necdet Özel'in talimatıyla... ...Kantar karargaha davet edilmiş. Generaller acımı paylaştı... ...oğlumun ölümü için benden özür dilediler... ...artık disko yok... ...mutluyum diye de... ...mutlu son diyebilir miyiz bilmiyorum ama... ...bu haber de bu şekilde. Evet. Peki bu dördüncü yargı paketi... ...meselesiyle de bitirebiliriz... ...çünkü buradan da oraya geçebiliriz... ...yani iki başlı şeyinde ortadan kaldırılması askeri ve sivil yargının açısından önemli pek çok yönüyle önemli olan bu 4. yargı paketinin kanun tasarısının öyle anılıyor geçen hafta sonunda çeşitli gazetelerde bir şey çıkmadı boş çıktı diye haberler vardı bizde bir kelimeyle öyle değinme fırsatı bulmuştuk ama Bugün Tarhan Erdem, Radikal Gazetesi'nde bu tasarıyla ilgili basının tavrının, medyanın yetersiz olduğunu söylüyor. Ve şu, yani... Basınımız dördüncü yargı paketi diye adlandırılan kanun tasarısının okuyucularına genellikle doğru yansıtılmadı diyor. diyor. Evet. Evet. Yani perşembe günü, geçen perşembe meclise veriliyor... Ve esas numarası 748 esas numarası alan kanunun adı da şu. Tam adı insan hakları ve ifade özgürlüğü bağlamında bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun. Bunun, bu tasarının başlığı bu. Ama gazeteler İstanbul baskılarının başlıklarını taramış. Tara nereden ve hepsi yani beklenti büyük paket küçük işte propaganda suçuna şiddet şartı propaganda suçuna paket, yeni kriterler gibi şaka gibi reform paketi falan diyorlar 12 örnek vermiş iktidar veya muhalefette olsun basının yargı paketini nasıl karşıladığını gösteriyor <gülüyor> haberlerin içeriği de tam ve doğru değildir diyor çarpıtmalar eksikler ön yargılı yorumlar diyor. Maddenin numarasını belirtip tamamen yanlış yorumlar boldu diyor. Muhalefet partilerinin yöneticilerinin değerlendirmelerini buraya almaktan sıkılıyorum demiş. Yani bir örnek veriyor. İki tam gün sonra tasarı açıklandıktan sonra bir muhalefet önderlerinden biri. Her gelen yargı reformu diye geliyor demiş. Yargı reformu demek içerideki tutukluların Kamu vicdanını rahatsız eden uygulamaların ortadan kaldırılması demek. Bireysel hak ve özgürlüklerin genişletileceği söylendi ama dördüncü yargı paketi buna hizmet etmiyor demiş. Bunlar doğru değil diyor Taraner'den ve tasarıyı, 22 maddelik tasarının maddelerin içeriğini özetliyor. Birincisi açık ve yakın tehlike. Ortaya çıkmadığı durumlarda kamu düzeninin ...açısından suç ve suçlunun övülmesi ceza olmaktan çıkarılıyor. Oldukça önemli bir şey yani ifade özgürlüğü açısından. İkincisi şiddet veya tehdit unsurları giriyor işin içine. Şiddet veya tehdit yöntemlerini teşvik amacıyla propaganda yapılmasına dönüşüyor. Yani örgüt propagandası suçu altında işte bütün bu KCK davalarında... ...ve başka DHKPC davalarında filan... Örgüt propagandası adı altında çok sayıda insanın tutuklu kalmasına yol açan, yaşamasına yol açan olayı değişiyor. Yani mevcut maddeyle cezalandırılmak için örgüt propagandasını yapmak yeterliyken şimdi tasarıda propagandanın şiddet ve tehdit unsurları içermesi Şartı getiriliyor. Evet, bu da üçüncü, önemli bir değişik. Üçüncü e, şeyde özeti de maddesi de bunu zaten gösteriyor. Terör örgütlerinin cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru göstermeyen veya bu yöntemlere başvurmayan açıklamaların basılması, dağıtılması da suç olmaktan çıkıyor diyor. Evet dördüncüsü e, halkı askerlikten soğutmak, propagandasını yapmak yani vicdani red. Suç olmaktan çıkıyor. Bu da önemli bir şey. Yerine askerlik hizmetini yapmakta olanları firara veya askerlik hizmetine başlayacak olanları katılmamaya teşvik bir suç haline getirilmiş. Yani soğutmak propaganda yapmak kısmından çıkıyor halk askerliği soğutmak propaganda yapmaktan çıkıyor. Onun yerine böyle bir suç kalkıyor. Yani. Böyle bir suç kalkıyor fakat şu ne demek tam olarak yani yerine askerlik hizmetini yapmakta olan firarlara veya askerlik hizmetine başlayacak olanları katılmamaya teşvik etmek suç oluyor. Burada ince bir denge var galiba. Evet yani işte firarı teşvik edersin suç olmaya devam ediyor ama vicdani red suç olmaktan çıktı diyor. Bakmak lazım Tarhan Bey'in değerlendirmelerini ama böyle net olduğu gözüküyor. Beşincisi işkence için zaman aşımı işlememesi hükmü getiriliyor ki çok önemli tabii. Evet yani işkenceden zaman aşımından çok sayıda düşen şey var en büyük insanlık suçu olan işkenceden bahsediyoruz. Altıncı olarak kamulaştırma davalarının uzaması halinde takdir edilen değere kanuni faiz işletileceği hükmü getiriliyor. Yedide ben demin sözünü ettiğimiz şey yüksek askeri şura yaş kararlarının yüksek askeri idare mahkemesine tekrar gitmesinin ve baştan yargılanmasının yolu açılıyor diyor. Yani iki başlığı sona erdirmese bile böyle bir e, değişiklik geliyor. Sekizde ise ceza mahkemeleri kanunu ve hukuk e, muhakemeleri usulü kanunlarının dokuz farklı maddesine iyileştirmeler getirileceğinden bahsediyor. Evet, evet. yani tasarı yetersiz bulunabilir diyor bu sekiz maddede özetlediği tasarı nereden fakat e, hmm. yani açık ve yakın tehlike bir numaralı maddede belirtilen Yükmin suçu övme dışında söz ve yayınla ilgili suçları da kapsaması gerektiği gerekirdi. Yıllardan beri savunuyorum. Benim gibi savunanlar da var. Bu haliyle ifade özgürlüğü topal kalacaktır. Suç tanımına da açık ve yakın tehlike kriteri uygulanmalıdır. Doğru. Tasarı eksiktir ama bu kadarı da reform niteliğindedir ve çok önemlidir demiş. Yani tasarının reform özelliği de görülmeyebilir ancak pakette bir şey yok anlamında bir başlık konamaz diyor. Paketten ceza çıktı şeklinde başlıkta atılmıştır. Bunlar gazete habercileri yöneticileri ve patronları bu hatanın kaynağını sorgulamalı ve bulmalıdır muhakkak burada büyük bir hatalı yansıtma var diyor bunun üzerine daha konuşma fırsatı da bulacağımızı ümit ediyorum önümüzdeki günlerdeki programlarda da ve e, şimdi bitiriyoruz artık bu bugünkü ilk açık gazete programının haftanın bitirirken de Astor Fiat Solla ile bitirelim Un Diade Paz bir huzur dolu bir gün gibi çevirebilir herhalde bir huzurlu bir gün Astor Piazzolla en önemli ustalarından biri Arjantin tangosunun yeniden Nueva tango diye adlandırılan yeni bir yorumunu getirmiş besteci Arjantinli Bandoneon enstrümanlarında büyük ustalarından biri yani geleneksel tangoyu yeni bir meva tango diye adlandırılan yeni tango diyen bir devrimci dönüşüme uğratmış ve caz ve klasik müzik janlarından da unsurlar ekleyerek kendi bestelerini de farklı topluluklarla seslendirmesiyle de çok iyi bilinen bir usta kendisi onun doğum günü 11 Mart 1921'di. Kendisi 1992'de hayata veda etmişti. Önemli bir müzisyen. Ona Astor Pantaleon olaya bir e, günaydın diyelim. Undia de pazla bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. günaydın. günaydın.